أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي وإتصامي إلا بالله سبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا إن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله من كان في قلبه الله فامعينه في الدارين الله ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ما كان النده بي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم صدق الله العظيم 113. ayeti kelimesinde kerimesinde kaldık. Tövbe suresi. Konu olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öz amcası Ebu Talip Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i korudu, himaye etti. İman etmediğinden dolayı Resulullah Efendimiz'e sahip çıkması azabını hafifletti. Cehennemden Kurtulamadı. O konuyla ilgili ayet ve hadis-i şerifleri mütalaa edeceğiz. Mâ olmadı l'innebiyyi peygamber için, vel amenu ve iman eden bütün Müslümanlar için, en istifar istiğfar etmeleri, mağfiret istemeleri, Allah'ım affet demeleri, Allah'a asi olmuş. Allah'a meydan okumuş. Allah'a iman etmemiş. Kalkıp sen ondan Allah'ım bunu affet diyorsun. Yani Allah Celle Celaluhu ne hadsizlik olur? Valladine amenu iman edenler peygamber en yesteafiru af dilemeleri, mağfiret istemeleri dil müşrik müşrikler için. Adam hayatı boyunca Allah'a iman etmemiş dîne-mukaddesata daha da ileriye gidip sebetmiş, hakaret etmiş ve İslam dairesine ve Müslümanlara taan etmiş, inkar etmiş en yestağfiru lilmüşrikîn ve levkânû olsalar bile uli kurba akraba yakın akrabalar, yani akraban bile olsa işte bu Ebu Talib min ba'di mâ tebeyyene lehum Onlara açıklandı. Ennûhum onlar ashabul cehim cehennemlik oldukları, yani şiddetli şiddete tutuşmuş ateşin daimi adamları bunlar. Bilindiği halde kafir oldu adam. Hayatı boyunca Hristiyanlık üzerine, Yahudilik üzerine, yani küfür üzerine yaşamış, İslam dairesinin dışında yaşamış ve bu şekilde de ölmüş. O kişiye Allah affetsin, rahmet etsin, mağfiret etsin demek doğru değildir, yanlıştır, hatadır ve Allah Celle Celaluhu'na e, ta, hakarete girer. Yani Rabbim gazap ettiği halde sen Allah'a bir söz söylüyorsun. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu ile alakalı bu ayeti kerime gelmeden Hz. Ali radıyallahu anh Efendimiz'den Hz. Ali buyuruyor ki Rasulullah sallallahu vessellem'e bir mevti ebi Talib, Ebu Talib'in ölümünü haber verdim. Halbuki burada babamın ölümü diyebilirdi. Hazreti Ali diyor ki Ebu Talib'in ölümünü haber verdim diyor. Müşrik olduğu için e, bu şekilde ifade kullanıyor. Febeka sonsuz ahiret basit değil. Allah celle Celaluhuna kulluk yani onun sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek bir insan insani olarak bir müşrik anne babası olsa ona hizmet eder, onun ihtiyacını görür, o ayrı bir şeydir. Ancak imani olarak sevgi beslemesi öldükten sonra da bu tavrına dikkat etmeli. Febeka, <mütlü> Resulullahımız ağladı, sümme kâle, izheb, feğsilhu ve kefinhu ve vârihi, o git yali yıka, bir kefene sar, onu herhangi bir yere defnet, göm. Ğafarallahu lehu rahimahu böyle buyurdu. Allah'u affetsin, merhamet etsin buyurdu Resulullah Efendimiz. Yani bu ayeti kerime gelmeden Resulullah Efendimiz bunu bildirdi. Fefealtu dediğini yaptım ve caale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günlerce Allahum affe ile affeyle dedi. Ve la yakhrucu min beytihi evinden çıkmadı. Çünkü Resulullah Efendimize çok sahip çıktı. Onu yetiştirdi, büyüttü, himaye etti, müşriklere karşı müdafa etti. Bu benim çok dikkatimi çeker. Efendimiz ve selam amcasına yalvardı. Ya Eba Talip Müslüman ol. Ol ki sana şefaat edeyim ahirette cennete giresin. O asabiyet gereği işte yeğenine mi iman etti, yeğenini kabul etti, ben böyle büyük adamım buranın riyaseti bende devlet başkanıyım vesaire diye bir kibir yaptı orada. Eşi Fatıma ve ona dedi ki, ya Eba Talip, ben Müslüman olmak istiyorum. Dedi ki, yeğenim haktır, doğrudur, ona iman et dedi. imanet iyisini yaparsın dedi. Eşine müsaade etti. Hz. Ali Efendimiz oğlu, öz öz, öz oğlu. Hz. Ali Müslüman oluyor, asla itiraz etmiyor. Doğrusunu yapıyorsunuz diyor. E sen de Müslüman ol, e, yok ben gelmeyeyim. Ama Hz. Muhammed iyi bir insandır. O yeğenim diyor, peygamberdir diyor. Diyor ama kendisi iman etmiyor. Bu mesele benim çok dikkatimi çeker. Yani bakıyorsunuz, yani tamam Allah'a kulluk diyor. Evet, peygambere iman etmek lazım. E buyurun siz, siz buyurun, siz ben gelmeyeyim demeye getiriyor. Bu kişi iman cennete götürmez. İşte bu Talip meselesi hikaye değil. Ayet-i kerime burada, hadis-i şerif burada. Günlerce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam affını istedi. E ondan sonra işte bu ayet-i kerime gelince... Bir Müslümanın müşriklere, peygamberin ve iman edenin en ya istiğfarı müşri, müşriklerin affını istemesi mümkün değil. Ve Efendimiz Aleyhissalatu vesselam daha duayı bıraktı. Hazreti Abbas radıyallahu anhu, "Ya Resulallah, her nefate Ebu Talib bir şeyin. Ebu Ebu Talibe e, sana bu kadar hizmet etti, sahip çıktı, yardımcı oldu. Bir faydasını gördü mü?" فَإِنَّهُ كَانِ يَحُوتُكَ Senin himaye etti ve ya da bu leke. Senin için küffar ve aleme kızdı. Yani senin yanında durdu hep. Naam. هُوَ فِي دَحْتَاهِ Yani o cehenneme girdi. Yani azılı kafirle e, zararsız e, kafir arasında böyle bir farklar var. Yani cehennemin ateşi birine çok oluyor, birine az oluyor. Müslüman gibi. Yani iman ehlim diyor cennetin kapısında öbürü ise... Güçlü, merhamet ediyor, şefkat ediyor, yüksek kalit. Levlane, lekane fidderki lesvim eğer bana hizmet etmiş olmasaydı, bu kadar bana himayet, merhamet etmeseydi cehennemin en dibinde olacaktı. La tesubul emvat, fete üzülahiya. <gülüyor> Ölülere sövmeyiniz, diriler zarar görür, onlara eziyet edilir. Aliyat ve selamimiz buyurdu. Ee, annenize babanıza sövmeyin. Ya Resulallah, bir insan anne babasına söver mi? Sen o öbürünün anne babasına söversen o da sana söver. Ecdat e, söversen sövülürsün, döversen dövülürsün. Yani kendine söz söyletmeyeceksin. Abdullah Radiyallahu Fehimimizden en ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yahki nebiyyen minel an Allah Allah. Bir peygamber diyor sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber ki kavmi onu dövüyor, yüzünden kanlar akıyor ve kanlarını siliyor diyor koca peygamber. Gördüm diyor. وَوَيَمْسَهُ الدَّمَعَنْ وَجِهِ اللّٰهُمْ مَعْفِرْ لِقَوْمِي فَاِنَّهُمْ la <gülüyor> يَعْلَمُونَ Allah'ım kavmimi affeyle yarım. Çünkü hakikati biliyor. Dünyanın geçiciliğini, ölüp gideceklerini, Allah'a hesap veremeyeceklerini, kendi yaptıklarının ahirette ne yaptım diye pişman olacaklarını da o peygamber biliyor. Anadan babadan daha merhamet ediyor. E neden anne baba dünyaya gelmesine vesile ama bir peygamber sonsuz ahirette cennetle kurtul diye uğraşıyor. Allah'ın kavmi, Allah kavmimi affeyle. Onlar bilmiyorlar diye dua ediyor. Kavmi de dövüyor. Acayip bir şey. Hani anlatırlar ya bir delikanlı annesini dövüyormuş. Ana ve annesi de çocukta giderken yere düşmüş. Yere düşünce de anne kalkmış demiş oğluma bir şey oldu mu? Az önce dövüyordu, ana yine kalkıyor diyor ki yere düştü anneme, oğluma bir şey oldu mu? Diyor. Ana yüreği, peygamber yüreği ya. وَمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا Kıyamet günü pişman olacaklar insanlar diyor Allah Celle Celaluhu. Başka bir ayeti kerime sıralı takip ettiğimiz değil. وَمْ يَسْتَرِخُونَ ف۪يهَا Kıyamet günü feryat edecekler. Vay biz ne yaptık ya? Rabbena اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ salihan Allah'ım bizi bu cehennemden çıkart. Ameli salih işleyeceğiz. Namaz, oruç, ibadet taat hepsini yapacağız, örtüneceğiz. Senin dinini yaşayacağız. غَيْرِ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ Yaptıklarımızı değil, yaptıklarımızı terk edeceğiz. اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَزَكَّرْ fi, مَن تَزَكَّرْ İnsanın düşüneceği kadar biz size mühlet vermedik mi? Buradan anlaşılıyor ki, küfar-u Allah'ı tanıma, O'na iman etme, Peygamber'i tanıma ve onu O'na iman etme mühületini Mevla veriyor. Biz olayı ancak kendimizi görebiliyoruz. Küfar o alemin kalbinin Mevla biliyor. Mevla Teala buyuruyor ki cehenneme attıklarım orada feryad-ı edecek ki, ne yaptık biz ya? Nasıl Allah'ın emrini tutmadık? Bizi çevir dünyaya tekrar senin dinini yaşayacağız. Böyle feryat ederler isterler diyor. Mevla abi de cevap veriyor. Biz düşüneceğiniz kadar vakit vermedik mi? Ve ceyekubun nedir, peygamberler size demedi mi? Ölünce cehenneme gireceksiniz. Fezûku tadın azabı. Fema lizzâlimine minnasir Size bir yardım yok. Cehennemde ebedi kalırlar. Belbedâ makani makâni yukfûne min qâbul buyuruyor Allah. O işlerinde gizledikleri gavurluk, isyan. Dünyada biliyorlardı Allah'ı darıltıklarını. Pişman oluyor ahirette. Ya Rabbi bizi cehennemden çıkar. Ve <gülüyor> lev Cehennemden çıkartsam, la لِمَانُهُ عَنْهُ عَنْهُ Dünyaya getirsem, defalarca, on defa, elli defa cehennemden çıkıyor, dünyaya geliyor. Aynı gavrular devam ediyor. وَاِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ buyuruyor. Onlar yalan söylüyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi, ben ahir zaman nebisinin annesiyim diye bildirdiği burada rivayet var. Yani, Erbab bin Es'ari es-Sulemi radıyallahu anhu قال: Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul: İnni Abdullah fi ummil kitab. Ben Allah'ın kuluyum. La khatemun nebiyyin ve İna Adama la fi Daha Adem Aleyhisselam çamur su, daha çamur yoğrulmuş, daha o halde durur iken Allah beni peygamber yaptı. Ben peygamber edim. Ve sen bir tevili dâlikle işte, işte davetu Ebi İbrahim İbrahim Aleyhisselam Ya Rabbim zürriyetimden hayırlı zürriyetler nasip eyle. İbrahim Aleyhisselam'ın duasıym ve bişaretü İsa İsa Aleyhisselam İncil müjde veren demektir. Müjde yani benden sonra min muhu Ahmet. Benden sonra son peygamber gelecek. İsa Aleyhisselam müjdeci beni müjdeledi. Ve ru'ya ummi elleti ra'at Ana annem e, Amine rüyasında gördü. Haraceminha nur ondan bir nur çıktı. Evadlehu kusur şam şam köşkleri aydınlandı. Annem onu gördü. Ve kedeliketara bir yine salavatullah aleyhim. Peygamberlerin anneleri de görmüştü. Mesela Musa Aleyhisselam'ın annesi de buna benzer. İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem annemiz böyle gördü. Kendi evlatlarının peygamber olacaklarını görmüş oldular. Ahmet bin Hanbel'in müstedinde bu 17203. hadisi şerif. Ali Saad ve Selam Efendimizin annesi Medinelidir. Medine-i Münevvere'ye gitmişti 5 yaşlarında. Orada 6 ay kadar kaldılar. Kaldıktan sonra Mekke'ye dönerlerken orada e, Ebu'a dediğimiz bölgede e, rahatsızlandı. Medine-i Münevvere'den 80 km uzaklıkta ve şunu söyledi kendisi: "Kullu hayyin meyt her canlı Ölecektir. Va kulu ciddin bal her yeni eskiyecektir. Yeni ev, yeni araba, yeni elbise eski ev gidiyor. Dünya da ilk şey eski yok olur, eski yok olur. Dünya böyle. Va kulu kebirin yefna büyük yok olur. O eneme gitün, ben de ölüyorum ve dikri bakin ama ismim kalacak. Va kat teraktu hayır öyle bir hayır bıraktım ki o evlattu tuhuran ter bir evlat çok büyük bir hayır size bırakıyorum. Uzunca da bir şiiri var. Ben size Peygamber'e bırakıyorum diyor. Ee, Amina annemiz e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Peygamber olacağını Mevla bildirmiştir. Vefatındaki sözleriyle anlıyoruz. Ve burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zaren Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabre Annesinin kabrini ziyaret etti. Febeke orada ağladı. Ve Çevresindekiler de ağladılar. İstezentu Rabbi diyor Fil estağfirullah leha Anneme Rabbimden af istemek istedim. Yani acaba iman ile göçmediyse ben, ayet-i kerimenin konumuz bu. Müşrikler hakkında Allah'tan af istemem. Rabbimden müsaade istedim. Annemen afını isteyeyim ya Rabbi. felemi le mi uzenli ve ste en fi ez, en ezure kabreha kabrini ziyaret etmeyi istediğimde fe ezzineli ve bana izin verildi. Ve stajentuğu fi en azure kabraha ferdin Annemin kabrini ziyaret etmek istediğimde Rabbim bana izin verdi ee, ve annesini ziyaret etmiş oldu. Yani bir Müslüman halbuki kafir e, birisinin kabrini vesaire ziyaret edemez etmesi doğru değil ama Rabbimiz Efemiz Aleyhisselam'ın ziyaretine müsaade etti. Anlıyoruz ki annesi ve babası eee olarak ahirete gitmiş oluyorlar. Allahu alem. Mevlüt Kandili ile alakalı bazıları işte Mevlüt Kandili biz Efendimiz Aişe Hatun'un dünyaya e, gelişini e, mutlu oluruz, seviniriz. Mevla Celle Celaluhu'nun e, sevdiği, rahmet ettiği o merselineke illa rahmetelil kul bi fadlillahi ve bi rahmeti ve biza Allah rahmeti ve fazlından. Allah'ın rahmeti ve fazlına müslümanlar sevinirler. Resulullah'ımız Allah'ın rahmetidir, Allah'ın fazlıdır ve bir dealike bundan dolayı fel yefrahû, sevinsinler. Seviniyoruz biz. Yani Allah'ım sen bize e, Habibim dediğin böyle bir peygamberin ümmeti yaptın. Elhamdülillah. Onun dünyaya gelişi bizim için de büyük bir nimettir diye. Ebu Leheb dediğimiz Kur'an-ı Kerim Tebbet ye de ve Teb. Ebu Leheb'in Ebu Leheb diye geçen e, müşrik bunun azabının hafiflemesi Resulullah dünyaya gelişiyle alakalıdır. Hazreti Urve'den rivayet ediliyor. Süveybe Mevla, Ebu Leheb'in cariyesi oluyor. Yani hizmetlisi. Ve kâne a'teke ha hîne hu bi milâdi <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. dünyaya gelişini... Çünkü kardeşinin oğlu olmuş oluyor. Abdullah vefat etti. Ebu Leheb'in kardeşi. Vefat etti. İşte... Ee, Amine annemiz altı ay sonra dedi, çocuk dünyaya getirdi, e, tabi manzara biraz hazin, eşi vefat etmiş. Çocuk dünyaya geliyor, yeğeni oldu, işte bir erkek evlat dünyaya geldi diye haber müjde getirilince sevindi Ebu Leheb. Ondan Feardaat Rasulullah s.a.v. onu azat etti, dedi sen hırsün dedi, serbestsin dedi, Rasulullah ilk süt annesi oldu e, Süveybe. Fe ardaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i süt verdi. Süt emzirdi. Fe ate Ebu Leheb Ebu Leheb öldüğünde kafir olarak tabi ayetle sabit Tebbet suresi Rahul Abbas Resulullah Efendimiz'in amcası. Bu da Ebu abisi oluyor. Yani abisi Müslüman. Hazreti Abbas radıyallahu anh Efendimiz. Filmenem rüyasında Abbas. Hazreti Abbas Müslüman oldu. Ee, bir şerri Haybetin çok kötü bir durumdaydı. Ebu Leheb yani çok berbat bir durumda cehennemde. Feqale <gülüyor> lehum Ne oldu sana? Lem elka hayran ba'dakum. Sizden sonra ben bir hayır görmedim. Yanıyorum, mahvoluyorum. Efendim, büyük felaket gayra enni suqitu fi hazihi diyor. Yani nukraib diyor. Yani bu parmağımın arasından diyor, boğumundan Pazartı kullu leyli isnein pazartesileri Resulullah Efendimiz pazartesi dünyaya geldi. Pazartesi biraca çıktı. Pazartesi Mekke'den, pazartesi Medine'ye vardı. Pazartesi vefat etti. Bi eta kati Süveybe, Süveybe'yi azat ettiğim için Allah Celle Celaluhu bana bu şekilde cehennemde bir serinlik veriyor. Yani orada öyle bir şey oluyor. Bu Buhari hadisidir. Sayı Buhari'de 4813. Hadis-i şeriftir. Yani bu meselede e, bir kafir bir e, iyilik yapsa bile, dini İslamiyen yani mesela bazı insanlar vardır, Allah'ın dinini yaşamıyor. Bazen de inkar derecesine kadar işi götürüyor. Fakat bakıyoruz, e, kendi eşi örtünmek istiyor. Adamın inancı olmadığı halde diyor ki, zaten biz yaşamıyoruz diyor, benim yaptığım bana yeter bunca günah. Bari sen yaşa hanım diyor. Veya çocuğunu bakıyorsunuz, hiç olmadık bir şey... Kur'an yolunda yetiştiriyor, hafız ediyor, İslami ilimlerde yetiştiriyor. Adama bakıyorsun inkarcı gibi görünüyor birçok günah batağında. Yani adam şunu düşünüyor, zaten biz birçok günahları ya Allah kurtarsın cümle yanlışa düşenleri. Fakat orada onu yapıyor. En azından Allah'a, peygambere, dine, mukaddesata bir saygı gösteriyor. Ve o saygısı Ebu Leheb'i bile cehennemde bir rahatlık veriyor ona. Ha burada meseleler burada, efsane değil. Bundan dolayıdır ki şunun üzerine durmak lazım, bir insan e, ahkam-ı dini tam yaşayamasa bile yaşayanlara engel olmaması, onlara destek vermesi, onların önünü açması, onlara saygı göstermesi ahirette bir kurtuluş olabilir. Adam Allah'ı darıltıyor, peygamberi darıltıyor, dini darıltıyor, Müslümanlara efendim tahkir ediyor, bir de bu yetmemiş gibi dine bütün gücüyle saldırıyor. Ve sen Allah'a ne hesap vereceksin? Yani bir müessesede yaşıyorsun, bu müessesenin e, idarecisiyle, patronuyla sürekli karşı çıkıyorsun. E orada rahat edemezsin, rahat edemezsin orada. Yani bu, bu anlaşılmayan bir şey değildir. Müessesenin sahibi göklerde ışıkları tutan, yerde bu kadar mevcudatı yaratan Allah'tır. Sonsuz ilim sahibi senin ilmin sonsuz mu? Değil. Ha demek ki e, senin ilmin geçici yani biri vermiş o da Allah. Anla bunu anlamıyor. Ha, anlamıyorsan o zaman hiç olmasa anlayanlara hakaret etme. Birçok fabrika sahipleri var adam kendisi namazı gevşeklik ediyordur ama orada saygı gösteriyor. Kılın diyor siz yapın diyor bize de dua edin diyor adam oradan kurtarır mı? Allah-u Alem kurtarır. Yani iman dairesinde sağlam kaldıktan sonra Mevla her şeye kadirdir. O كَانِ 114. ayet وَمَا كَانِ i̇stiğfar İbrahim İbrahim Aleyhisselam'ın ist af istemesi لِيَبِيهِ babası hususunda اِلَّا اَنْ ve وَعَدَهَا اِيَّاهُ Şimdi Rabbim Celle Celaluhu'nun affeder onu bağışlar iman nasip olur diye tabi neticede akıbeti bilen Allah'tır. Peygamberler Mevlana-i Resulullah Efendimiz af diledi amcası hakkında. Sonra ayeti kerime gelince ondan vazgeçti. İşte İbrahim Aleyhisselam da aynısını yaptı. Allah'ım babamı affeyle ya Rabbi dedi. İlla en ma'videtin ya, fe ma tebeyyene lehu Ayet çok net. Kendisine tamamen anlaş... Yani belirlenince, anlatılınca e in ennehu aduvu lillah. Baban Allah'ın düşmanı bir kafirdir. Teberra minhu babasından... Yani duayı kesti, daha dua etmedi. Bunlar çok nettir. Allah'a asi olan bir insana iş yapıp onun hakkında merhamet dilemek Allah ile alay etmek oluyor. Allah gazap ediyor, sen olur olur işte bunu affet. Bu neye benzer adam öyle bir suçlar işlemiş ki yani hapis cezası bile yetmiyor. 5 müebbet 10 müebbet diyor falan misal. Şimdi o da o suçlu da kalkıyor hakim bey diyor ki ya beni affet ya işte beni affet. Öbürü de diyor ki ya bunu bırakın ya bunu bırak affet affet. Ne demek şimdi bu? Yani burada tahkirlik oluyor, alay oluyor. Ya bu kadar iş yapmışsın sen böyle bir hareket yani affet Allah'ım affet falan. Rabbim hidayet üzerine son nefeste iman nasip eylesin. Ama bir insan Allah'ın havazı küfür üzerine öldüyse bu meselede cümlelere dikkat etmek lazım. Allah'ı darıltmamak lazım. İnne el lâvvâhun Halim. İbrahim Aleyhisselam Allah'a son derece ahu vahiden halim bir kimsedir. Yani kalbi dolu e, ve kalbin içerisi gümbür gümbür böyle Allah aşkıyla kalbi fokurdardı yani. Eee İbrahim ebahu azale yemel kıyame. Buhari hadisidir bu da. İbrahim Aleyhisselam Mevla Celle Celal için evvel ahir yoktur. Gelmiş geçmiş yoktur. Hale tale insan hinu min ed insan üzerinde bir zaman geçti mi geçmedi zaman kavramı yoktur. Gelecek o dersler. Yal İbrahim ebahu babasıyla karşılaştı Azer. Yamıl kıyamet günü ve ale veci Azer katara kabara toz duman katranlar alevler içerisinde. İbrahim el-esem de eleme kulleke la ta'sini babacığım demedin mi bana asi olma? Fe yekul ebu evet. ''Bugün sana asi olmuyorum.'' ''Feyekul İbrahim, ya Rabbi inneke vaatteni en la tafzini yeme yibasun.'' ''Kıyamet günü beni mahsun etmeyecektin.'' ''Babamdan daha büyük mahsun.'' Ne olabilir babam? Efendim kafir olarak toz toprak içerisinde. Bu büyük bir perişanlık. ''Feyekul Allahü Teala, inni harramtul cenne alel kafirin.'' ''Ben kafirlere cenneti haram ettim.'' Yukarıya İbrahim, ma tahta ricleyk.'' Ayakların altına bir bak babası orada demek ki insanoğlu kıyamet günü hallere geliyor feyanzuru feizahu ve bizihin diyor sırtlan yani kafir o şekle girmiş mahşer hiç göründüğü gibi tahmin edildiği gibi değil insanlar böyle Buhari hadisi bu anlattığım Sahih Bukhari'de efendim 3172. hadis feizahu ve bizihin multatihin efendim böyle bulanmış efendim necasetlere pisliklere bulanmış feyukhazi bir kavayimihi ayaklarından tutulur feylka nar cehenneme atılır. Bunun üzerine insanenize mafi sudur gillin onların kalplerindeki bütün kötü düşünceleri alacağız diyor. Yani Mevla onu unutturacak. Bu un Mevla sevmediği için cennetlik olan da onu unutacak. Böyle bir olduğunu bilemeyecek yani. mesela Nuh Aleyhisselam'ın oğlu cehenneme gidiyor. Şimdi cehennem. E şimdi baba cennette, e oğlun cehennemde yanıyor. Nasıl rahat edeceksin orada? Mevla kalbinden çıkartıyor. Mevla neyi seviyorsa cennetlik onu seviyor, neyi sevmiyorsa cennetlik de onu sevmemiş olacak. Yani meselelerin aslını incelediğimiz zaman cennette sonsuz nimet vardır. E, bir insanın akrabası cehenneme gittiği zaman sen cennette birisi uzakta mesela çok büyük bir işkence azap çekiyor, sen ev rahat edemezsin. Cennet işte sonsuz nimet yeri nasıl böyle olacak? Orada cehenneme atılınca onu tanıyamıyor bu sefer. Ha, neyin nesi diyor? Mevla Celle Celaluhu onun böyle bir bağını, düşüncesini kalbinden çıkartıyor. Sonsuz kudret sahibi Allah'tır. Allah neyi seviyorsa o, neyi sevmiyorsa onu sevmiyor. Ve o şekilde ebedi cennette kalınmış oluyor. Demek oluyor ki biz ne yapıp ne edelim? Eymer ve temutun sakın sakın İslam dairesinin dışında illa Müslüman Müslüman olarak ölün. Onun dışındaki ölümler tehlikeli. Adam diyor ki istediğimi yaparım. Biliyorum istediğini yapabilirsin ölünceye kadar. Adam ben hürüm diyor. Ben özgürüm diyor. Ben istediğimi yaparım. Evet yaparsın. Bir şey söylemiyoruz ki. Aksini de söylemiyorum. Ölünceye kadar istediğini yap. İstediğin kadar günah, toyyan, efendim azgınlık, sapkınlık, içki ne yani nereye ne yaparsan yap. Serbest. Adam Allah'a meydan okuyor, hakaret ediyor, bir sürü Yahudi ile Hristiyanlık, Zerdüşlük, Budistlik, bir sürü iş, ben yaparım diyor. Serbestsin ya, ölünce. Öldükten sonra ne olacak? Efendim, iyi de, yani bu işin hakikati bu. Bu meseleye dikkat etmek lazım. Ve mazalem ne yapın? Kullarım, bir kötülük yapmıyorsunuz. velakin ki kâniye tatlı canınıza yapıyor. Hocaya karşı çıkmakta da olmuyor ki bunlar. Peygamberi öldürdüler. E peygamberi öldür. Allah'ın hükmü duruyor, cennette duruyor, cehennemde duruyor. ol bir acayip. Kâb radıyallahu anh'a Efendimiz'den inne İbrahim el İbrahim Aleyhisselam izâ zekere'n-nâr evvâh minen nâr'i evvâh hatırladığı zaman ah çekerdi böyle koca peygamber ya insanoğlu bu kadar günah ve tuğyan içerisinde rahat ediyor. Olacak iş değil. Hazreti Cabir'den bir hadisi şerif kâne yerfâv savtâv bi zikri İbrahim Aleyhisselam bazen zikir sesini yükseltirdi levle enne haza khafada savtâhû fekal Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dâvhû Evet bir adam sesli zikir yapıyordu bunu duyan başka birisi şu adam biraz sesini kıssa deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inişme ona çünkü gerçekten o evvahdır yani Allah'a son derece yalvaran bir kul yani sesli zikir adabına uygun efendim feveran etmeyecek şekilde. Yapılabilir sessiz zikir dediğinde müsaade vardır. Nasıl ki bayram tekbirleri sesli yapılıyor, bayram namazına giderken sesli Arafat, yüzleri fede sesli yürürken zikirler yapılıyor. Müsaade vardır. Sessiz zikir eftal olanıdır. Ancak hepsinin dengeli bir şekilde yapılması güzeldir. Burada İbrahim Aleyhisselam anlatılıyor vesaire. Yine Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izaca husayill-e utulibet ilehi hac'e Allah'a çok güzel. Bir insana diyor. Birisi birinden bir şey istiyor. Çok da hakikaten ihtiyacı var? Zor durumda, yardımcı olur musun? Benim işimi sen çözersin. Senin durumun var. Siz buna diyor, iş ve oğlu Siz deyin ki ya bu arkadaşı ben tanıyorum. Gerçekten ihtiyacı var. Ya bunun ihtiyacını gör. Şu nafakasını, şu erzağını, şu faturasını veya şu efendi borcunu kapat. Adam hakikaten zor durumda. Bir siz böyle aracı olun diyor. Aynı sebebi alırsınız diyor. Ya ne kadar güzel bir şey. Hayra etdal Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Her gün diyor, estağfurullah estağfurullah. Allah'ım din kardeşlerimin, bütün müminatı affeyle. Menellezine yustecabe lahum ve yurzeku bihim ardı diyor. Kehaneminellezine yustecabe lahum duaları kabul edilir <gülüyor> ve yurzeku bihim ard. Mesela ben bu tefsire başlamadan ben bunu yaptım elhamdülillah ee, yani sözümüz tesir etsin diye Allah hepimizi affeylesin. Allah'ım mağfir işte o duayı da okuyayım siz de inşallah bunu daim birbirimize dua etmiş olalım. Allah'ım mağfir, Allah'ım mağfir lil ve vel mü'minat vel müslimine vel müslimat hayyihim <gülüyor> ve meyitihim ve şahidihim ve gâibihim ve karibihim ve ba'idihim inneke ta'lüm <gülüyor> mesvâhum ve munkalebehüm. Allahum mağfir lil mümin ve'l müminat. Bu şekilde Allahum mağfir lil mümin ve'l müminat. Allahum mağfir lil mümin ve'l müminat dua edilmesi güzeldir. 115. ayete geldik. O ma kana li yudille kavmen ba'de iz hadahum hatta yubayyin lahum ma yattaqun inna Allah bi şey'in alim. Bu ayeti kelime üzerine durarak, dikkat çekerek arz etmek istiyorum. Mühim bir ayet. Hepsi mühim de. Burası Dikkatli dinlemek lazım. Ma keen Allah, Allah Celle Celalu kendini tanıyor kullarım. Ben liyudil laqamen badiz hedahum Onlar hidayet yolunu bulduktan sonra dalalete düşürücü ben değilim. Hatta yübe yine lahum ma Sakınması gerekenler onlara açıklandı, bildirildi. Ben onlara bildirdim. Mesela ülkemiz ve bütün dünya insanlarına sorsak özellikle zerre kadar iman olana içki, kumar, faiz, zina yani adam öldürmek sövmek, anne babaya asi olmak şefkatsizlik, merhametsizlik insanlara, hayvanlara e e eziyet etmek bunlar haramdır, günahdır Allah yasaklamıştır kimse demez ben bunları bilmiyorum diye Allah açık açık bildiriyor ben size sakınmanız gereken şeyleri söyledim Sakınmanız şeyleri, gereken şeydir biliyorsunuz. İnna Allah kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Yani insanlar işlerine gelmediği için bunlara ehemmiyet vermiyor. Anlamak istemiyor. Yoksa Allah Celle Celaluhu diğer canlılarda anlamak, onlar gel içeri hayat sürerler. Ama insan öyle değil. Muhakeme kabiliyetine sahiptir. Düşünme kabiliyetine sahip. Bir şey dediğin zaman onu inkar etmek için nasıl cevap arıyor? Bakıyorsunuz, yani doğru bir şeyi güneş var diyorsun, güneşin olmadığını ispatlamaya çalışıyor. Yani içkinin yasak olmadığını ispatlamaya çalışıyor. Demek ki bunda akıl var. Anlıyor, biliyor. Mevla Teala'dan net bildiriyor. Ben kullarıma hidayet ettikten sonra dalalete ben düşürmem. Onlara gerekeni, sakınması gereken haramları, günahları, yanlışları hepsini açıkladım. Onlar da biliyorlar. Allah yarattığını bilir. Ela ya lemmen halak. Yaratan Allah bilmez mi? Bilir. Ha bildiği için biz zannediyoruz ki ya bu adam yani bunları inkar ediyor ama e bilmiyor demek ki haram. Yok, senden iyi biliyor. Senden iyi biliyor o inkar derdinde. 116. ayet. İnna Allaha Mülkü Ard. Gökler benim diyor. Yer benim. Elhamdülillahi Alemin. Alemlerin Rabbi. Alem bayrak demektir. Bu bayrağın sahibi benim diyor Allah. Ülkemizin bir bayrağı var. Ay yıldızlı. Orada hilal vardır. Hilal, hilal elif. Ondan sonra yıldız, mim, Muhammed. Yani elif harfi Allah. Yıldız, mim, Resulümüz dünyaya geldi. Yıldız meydana oldu. Yıldız, mim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra kırmızı iman. Şimdi Rabbimiz de buyuruyor ki yerlerin göklerin bayrağını ben dalgalandırıyorum. İnna Allahu lehuvul göklerin vel ardı yerin mülkü benim. Başka benim bir ortağım yok, kimse de yok. Var mı görüyor musunuz? E. Yani başka bir hükümdar var. Firavun dedi ki ben Musa'nın ilahına bir çıkayım dedi. 3 kilometrelik böyle göktelenler yaptırdı, piramitler yaptırdı. Sonra yıkıldı, nil düştü falan. O ok kattı Mevla. E, bu şekilde e, sefi olanların da azgınlıktan hadi bakalım bir gavurluğun tadını çıkartır dercesine allah Alem. Mevla Teala o attığı okların karşısına bir canlı çıkarttı. Artık kuştur Allah-u Alem. Yani kanlı oklar ki dedi öldürdüm. Kendisi de halbuki inanmadı. Firavun'a dediler ki ya böyle bir şey olur mu? Ya neyse işte dedi ya karıştırma. E, ve ondan sonra da oldu gitti. Mevla buyuruyor ki gökler benim yer benim yuhyi ve yumiit ve hayat veririm öldürürüm. Anlatılıyor mesele hu ve yuhyi ve yumiit. Allah her an yaşatıyor her an öldürüyor. İnsanın vücudunda 100 trilyon hücreden bahsediliyor. 16 milyon saniyede işlem yapılıyor. O işlem yapıldığı için şu anda elim ayağım gözüm görmeye devam ediyor. Eğer bu bu saniyede hu ve yuhyi Allah saniye Nefes aldın bir saniye ve nefes veriyorsunuz işte bunu Mevla müsaade etmedi mi bir saniye sonra nefes alamaz hale geliyorsun. Saniye saniye nefes nefes hayat veriyor hadi bir saniye daha hadi bir tane daha her nefeste imdi Allah diyelim. Her nefeste Allah diyelim her nefesin sahibi Allah'tır. Yuhyi ve yumid zikir nefes gibidir. Yemek yemeye insan su içmeye nefes almaya muhtaçtır. Yemek yemeden, su içmeden 10-15 gün insan yaşayabilir hadi zorlamayla. Ama nefes almadan birkaç dakika yaşayamıyor. Oksijen görmüyoruz. Görmediğimiz halde mevlan çok ona muhtaç etmiş. İşte Allah'ın zikri de kalbe girmezse bu sefer ömen ya şu an zikir Rahman. Zikirden insan gafil oldu mu? Nukayitlehu şeytan şeytan istila ediyor. Nefes almadın mı? Oksijen karbondioksit zehir insanı öldürüyor. Allah sevgisi kalbe girmedi mi? Şeytan istila ediyor. Ve olay bu. Yuhyi hayat veri ve yumid. Ve malakum sizin için min dün Allah'tan başka min dost falan asir yardım edecek. Yoktur. Ebu Zelil Gıfari'den rivayet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o tek yaşar, tek efendim vefat eder, tek haşrolunur buyurdu Ebu Zelil Radıyallahu Efendimiz, böyle mübarek bir sahabe, اِنِّيَ رَمَا عَلَى ve وَاَسْمَعُمَ عَلَى um tesmun. Ey ashabım buyurdu Resulullah görmediğinizi görüyor, işitmediğinizi işitiyorum gökler çatlamaya başladı gıcırdıyor şu anda düştü düşecek yani Mevla kainatı hızlı bir şekilde arz edeyim kainatı şu on bin tane mıknatıs düşünün artı eksi mesafeleri çok iyi getirdiniz ortadaki büyük mıknatısı hareket ettirince hepsi birbirini tetikleme artı eksi artı eksi başlıyor hareket etmeye Kainattaki itme ve çekme kuvvetleri vardır. Yer çekimi vesaire. Bir itiyor öbürü çekiyor derken birbirlerini tetikliyor. Güneşin etrafında bu, kainatta bu şekilde yörüngeler, galaksiler meydana geliyor. Yani yedi şeritli yolda yarış yapılırken bir araç bir yoldan çıkıyor. Bütün arabalar takla atmış. Şimdi kainatın yıkılı kelleri de dükketi de dekken Yeryüzü gökler diyor darmaduman olacak diyor. Yani yörüngeden bir çıkacak böyle başlayacak param parça olacak bu kainat. Eee yevme sema, yerleri gökleri dürecek. İşte burada sizin görmediğinizi görür, işitmediğinizi işitiyorum. Gökler çatlamaya başladı, gıcırdamaya başladı. Fe mafiya mevdu'u arba asabi'a. 4 parmak kadar diyor. 4 parmak kadar orada yer yok ve melekun vadun cebetehu Melekler secde halinde. Göklerdeki meleklerin haddi hesabı yok. Dört parmaklık boşluk yok. Her tarafta melekler secde halinde. Allah bana ibadet aşkı versedi, meleklere vermiş. Sen muhayyersin. Gönülden Allah'ın seni seviyorum ortaya koyacaksın veya inkar ediyorsa Mevla ona da müsaade ediyor. O da kendi durumunu ortaya koyuyor. 117. ayet. Laqad taballahu alende bi'l-muhacirin ve'l-ansar fi usra min <gülüyor> بعدما كاد يزيء قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم لقد تاب الله الله tövbelerini kabul etti muhakkak tövbesini kabul etti Ali nebi peygamberimiz İhsan yani efendimiz aleyhissalatu vesselam burada şöyle bir mesele var Tebuk gazvesinden münafıklar Resul'umuzdan izin istediler hadi tamam dedi hadi gidin dedi hadi, gidin, dedi. hadi gidin, dedi. müsaade etti o yumuşaklığından kaynaklanıyor. Yani hani deriz ya, e mübarek ya, niye bunu yaptın ya? Bak adamlar seni kandırıyor. Ama, onun yine kemalatı ortaya çıkıyor. Mevla Celle Celaluhu da, Habibim, yani, bunlar seni kandırıyorlar, biliyorsun. tabi tabellahu alel nebiyyi, Allah, Nebi Zişan'ın, e, tövbesini kabul etti. Vel muhacirin, muhacirler, vel ensar, ensarlar, ellezine o kimseler ittebeuhu, Peygamber'e tabi oldular. O Tebuk gazvesinde ensar-ı muhacirler orada çok zorlandılar. Geri dönmek istediler. İşte o böyle mırın kırın etmeleri Mevla onu da kabul ettim diyor. Geriye dönmediler çünkü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrılmadılar. Min ba'di ma kâde kulubu ferik minum. Min ba'di sonra ma neredeyse yeziyû bu ferikim. Onların bir kısmının kalpleri böyle meyil edecek, kayacak. Sübha teala. Mevla onların tövbelerini kabul etti. Vazgeçmediler. Yani mesela zor bir savaşta insan böyle bir ya ne yapsak bazen şeytan aklına getirir. Geri mi dönsek vesaire? Ancak geri dönmüyor. Orada kalıyor. İnnehu bihim raufur rahim. Allah kullarına son derece merhamet sahibidir. İşte bununla ilgili şu ayeti kerime, an Ya Allah seni affetsin. Yani Allah iyiliğini versin. Ya mübarek, yani hani burada zarif bir mana vardır. Mevla Celle Celal, niye izin verir Habibi bunlara? Ya yani ne kadar merhametlisin. İzin verdin onlara. Mevla biliyor bunları. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o münafıkların münafıklık yaptığını savaşa gidecek her türlü gücü kuvveti var, e benim şöyle mazeretim var diyor, yalan söylüyor. Halbuki din için, adam namaz kılması gerekiyor, her türlü şey İşte işte namaz kılacağım da, oruç tutması için bir bahane yok, e işte oruç tutacağım da. Nime ezinte hatta hatta yeni lekellerine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hassas bir mesele, Resulullah Efendimiz izin verdiği halde yine onlar münafıklıktan kurtulamadılar. Adam diyor bir hocaya sordum diyor, işte ben oruç tutamazmışım diyor falan. Hoca fetva verse bile senin sorduğuna göre cevap verdi o. Sen kendini biliyorsun, oruç tutabilirsin, Allah da biliyor. İnsan kendisini Rabbisini kandıramaz. Onun için biz durumu Allah'a arz edeceğiz. Peygamber müsaade etse bile münafıklıktan kurtulamadılar. Mevla Teala, Habibim görüyorsun onlar seni kandırdılar ama... Yani ne merhametlisin habibim? Afallahu an kelimezinteli. Hatta yetebe yinelekellediniz sadaku. Sizden sadık olanlar ve tealemel kâdibin yalancılar efendim ortaya çıkacak. Allah biliyor bunları. Ama elme zuhur denir buna. Ortaya çıkıyor. Neler var neler. Burada çok manidar rivayetler var. Bunları hızlı bir şekilde arz edeyim. Çok duygusal. Hazreti Ömer, radıyallahu anh efendimiz. İşte orada diyor Tebuk gazvesinde çok sıcaktı Temmuz ayı. Tabii oradaki 50 derece sıcak, çöl, su yok. Hazremina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Tebük'e gidiyor. Fi kayzın çok şiddetli sıcak vardı diyor. Fenez ele menzile Öyle bir susadık gidiyor. Öyle bir susuzluk oldu ki diyor zan anneleri Yani boynumuz böyle boynumuz kafamız kafamız boynumuzdan düşecek diyor. Kütür, düşecek imkan aracül Lce bu yelte su aramaya giderdi yer cehattta yazınlu en raakabet satakta yani boynumuz düşecek diyor su arardık bulamazdık Hatta inken aracül en Beir deveyi kesti diyor devenin develerde efendim Efendimmişkembelerinde 50 60- 70 litre su oluyor o suyu diyor zayi etmedi onları diyor Efendim develeri kestiler oradan su içmeye su ihtiyacını gidermeye kalkıştılar Mevla dileseydi dünyayı on kat, elli kat daha büyük yaratırdı. Çöllere de yağmurları yağdırır, nehirlere akıtırdı. Ancak Rabbimiz benim dinim hususunda ölümüne var mı? Varız ya Rabbi. Özel seçkin komandolar gibi. Ölümüne dağlara bırakılıyor, bataklara atılıyor, orada da sürünüyor. Ölümüne ben böyle hallere düşsem de vatanımı kurtarırım. İşte yani gerçek din sahipleri. Herkes Müslüman değil mi? Tabii, evet. Aksi değil ama... İşte en büyük imtanda çıkıyor ortaya ve yaralıma bak ya alakabı diye. Ya Rasulallah, in Allah kadı, avde kefid dua hayır. Allah sana dua gücü vermiş. Bir dua etsen de mevla yağmurlar yağdı. Fetolena, dua et ya Rasul. Demek istemek lazım bazı şeyleri de. Allah gökten bereketli yağmurlar istsin elisin, yerden bereketli mazlumlar istsin elisin. Eto hep bu zelik istiyor musunuz? E evet ya Rasulallah, evet ya Rasulallah halbuki o zamana kadar da ederdi. Demek ki istemek lazım, talep etmek lazım. Farefe <gülüyor> yedi. Resulullah Aleyhisselatü vesselam ellerini kaldırdı. Elleri kaldırdı. Felem yerci hata attalisa. Yani duayı uzattı, uzattı. Bulutlar toplanmaya başladı. Bir yağmur yağdı. femele bütün insanlar kaplarını efendim yiyecekti. Doldurdular böyle. Zehnan felem necid ha cavezel asker. Allah Allah. Ondan sonra kalktık, yolumuza devam ettik, baktık ki bizim mıntıkanın dışında yağmur yağmamış diyor. Böyle bir zarif bir mesele var. Şu rivayeti de arz edelim ve bugünkü dersimizi bitirelim. Bu da çok etkileyici bir rivayetle bitiriyorum. Allah'ın nimetinin çoğaldığı bir ilim meclisinde, Ebu Hurene diyor ki, üç gün aç kalmıştım diyor, üç gün. Birisi diyor bir tirit ekmek ye, yiyecek getirmiştir. Resulullah Efendimiz ashabıyla yediler diyor. Ve bir lokma kaldı. Yani e, o esnada diyor onu gel ya Ebu Hureyre gel dedi. Ben de onu yedim diyor. O bir lokmayı yedim yedim efendim bitiremedim diyor. Doyana kadar yedim diyoruz. Mesela bir bardak süt meselesi vardı. Bir bardak süt 70 tane Ashab-ı yedi. İşte ilim meclisinde Mevla bereketini bir de cihatta. Benim çok dikkatimi çekti. Arz etmek istiyorum ve bitiriyorum. Lema kene Tebuk eshaben nasıl? Tebuk gazvesinde insanlar öyle daraldılar. Öyle daraldılar ki az önceki rivayet. Ya Resulallah bize müsaade et develerimizi keselim onu yiyelim. Resulallah Efendimiz yapınız buyurdu. Hazreti Ömer dedi ki Ya Resulallah develeri kesersek biz yürüyemeyiz. Yani bin kilometre yaya gidilmez. Ee, ey ala resulü bir sergi serelim. O serginin üzerine herkes elinde ne kadar hububat kalmışsa, yiyecek kalmışsa onları döksün. Siz de dua edin ya Resulallah ve Mevla Celle Celaluhu bize de bir bereket nasip eder ve yecul ahras. Yani birisi bir kap, bir bardak, bir tabak böyle bir bir avuç bir şeyler getirdiler, döktüler. Fazla bir şey çıkmadı. Feda'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Azıcık diyoruz. Yani minzali keşeyin yesir. Azıcık bir şey toplandı diyor. Feda'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullahımız bil bereket. Bereket duası etti. Huzuhu fi ev'ayetiküm. Kaplarınızı getirin buyurdu. Fekhazuhu fi ev'ayetiküm. Hepsi kapları getirdiler. Hatta ma'telekü fil askerdevi ya bütün askerler kaplarını doldurdular böyle. Mele'u kelimesi doldurdular. Hepsi doldurdu. Fe yediler. Hatta şey bir o doydular. Ve fadal arttı. Fe karın sallallahu aleyhi ve sellem, Eşhedü en la ilahe illallah. Ve enni rasulullah. Allah başka ilah yok. Ben Allah'ın peygamberiyim. La bihi bihima abdun. Gayre şakin. Allah'a eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü en abdu ve Resulü. şüphe etmeden bu kelimeyi söyler, yet, e, bu şekilde hayatını bitirirse, fe yuhcebe anil cenne, cennete gitmesine herhangi bir engel kalmaz. Demek ki ilim yolunda Mevla bereket kapılarını, cihad yolunda Mevla bereket kapılarını açıyor. Allah bizlere ilim, amel, ihlas, dini doğru anlayıp doğru yaşamaya, doğru bir şekilde aktarmaya muvaffak eylesin. Rabbim, askerimize emniyet kuvvetlerine müthiş cesaretlerle düşmanın e, galebe edilmesi yani onlara e, mağlup edilmesi zaferler selametler huzurlar İslam ümmetlerine nasip eylesin amin. Subhan rabbil ve salat ve selam ala resulina Muhammedin ve ali ve sahbi ecma. Ya Rabbi rıza nın geçmişlerimize rahmet eyle, sevdiğin işlerle meşgul eyle, azabından, gazabından muhafaza eyle. Kulunda görmek istediğin kemal, asaleti, izzet, nasip eyle. Ve ila şerefin Nebi, alihi ve ashabihi ve meşayihina'l Allah <Gülüyor> <gülüyor>